1207 numaralı konu, Hz. Ali'nin kurra hakkındaki sözü, Hz. Ali mescidde bir gürültü işitti, bazı kimseler Kur'an okuyorlar ve okutuyorlardı, şu kişilere cennet olsun, onlar Resulullah'ın yanında insanların en sevimlisidirler, dedi.